Yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Allahü Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah diyiniz. Diğer bir rivayette 34 defa Subhanallah diyiniz buyurulmuştur. Başka bir rivayette de 34 defa Allahü Ekber diyiniz buyurulmuştur.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 Oraya hangi zararlı hayvanın girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin: Bismke rabbi, Vazahtü,cenbi ve birke erfahu, in emsekte nefsi, ferhamla ve in erseltaha, fahfazna, bima tahfazu, bihi ibadete Salihin. Rabbim, senin isminle yatağı uzandım.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 ZAHRI İLEYKE, RABETEN VE REHBETEN İLEYKE, la MELCEĞE VE la MELCEĞE MINKE İLLÂ İLEYKE. ÂMENTÜ Bİ KİTÂBİLLEZİ ENZELTE VE Bİ NEBİYİKELLEZİ ERSELTE. Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. İşlerimi sana emanet ettim. Sırtımı sana dayadım